Çocuklu 17 yıllık evli olan Ülker Hanım evliliğinde yaşadığı sadakatsiz nedeniyle zor günler geçirmekteymiş. Yaşadığı duygusal çöküş kendisini değersizlik ve yetersizlik hissine sürüklemiş. Kendisine olan güvenini tamamen kaybeden Ülker Hanım kendisini sorgulamaya başlamış kendisini çirkin bulduğunu söyleyen Ülker Hanım bu yaşına kadar hiçbir şeyi başaramadığını düşünmekteymiş. Evliliğinde yaşadığı sadakatsiz nedeniyle, sadakatsizlik nedeniyle çevresindeki insanların kendisi hakkında olumsuz düşündüğüne inanıyor ve kendisini çaresiz hissediyormuş. Kendisini eve kapatan Ülker Hanım eşime ve ailesine çok değer verdim ama onlar aynı şekilde bana karşılık vermedi diye yakınırken ...çok mutsuz hissediyormuş. Bugüne kadar kendi kök ailesi ve sosyal çevresinden... ...çeşitli eleştirilere maruz kaldığını... ...bu yüzden kendisini çok beğenmediğini söyleyen Ülker Hanım... ...eşim ihanet etmeden önce de kendimi çok değerli görmezdim... ...neyim var ki seveyim kendimi şeklinde inançlarından bahsedermiş. Evet bakalım uzmanımız bugün... ...değersizlik ve yetersizlik duygusuna dair neler söyleyecek. Adım adım insan başlıyor Efendim sevgili izleyenler ekranlarınızın başına hoş geldiniz sefalar getirdiniz yine bir terapi tadında adım adım insanla bizler geldik inşallah bugün yine ruhlarınıza dokunmaya ve gidemediğiniz terapi odalarını ayaklarınıza getirmeye gayret edeceğiz dilimiz döndüğünce zamanımız yettiğince diyelim. Evet bugün değersizlik ve yetersizlik hissini konuşacağız. Kendisini değersiz hissedenler, yetersiz hissedenler ekran başından hiç ayrılmayın. Soluksuz izleyeceğiniz bir program olacak. Aramız yok, reklamımız yok. Gayet böyle tam seans tadında olacak inşallah. Ve sizler tabii ki bizlere eşlik etmek istiyorsanız burada gördüğünüz Instagram hesabımız olan sosyal medyada adım adım insan hesabından bizlere yazabilirsiniz, sorularınızı sorabilirsiniz. Ve bugün bize eşlik edecek olan uzmanımız klinik psikologumuzu. Zehra Beyici Tekin hoş geldiniz. Teşekkür ederim Tuba Hanım hoş buldum nasılsınız? Teşekkür ediyorum iyiyim siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim Sağ olun Allah iyilikler versin Aynen. diyelim ve bugün o iyiliği hissetmeleri için izleyenlerimize de bizler vesile olalım Bismillah diyelim programımıza başlayalım evet. Girişte biliyorsunuz her programımızda bizler adım adım insan adı üzerinde. Bugün de adım adım gittiğimiz bir ülker hanım vardı. Acaba onun değersizlik hissi, yetersizlik hissi neden kaynaklanıyor, neler yaşadı, neler yapılabilir? Bunları ilerleyen dakikalarda analiz edeceğiz, tahlil edeceğiz, önerilerde bulunacağız. Fakat merak edenler için de şu değersizlik ve yetersizlik hissini bir açıklayalım. Mesela soru, e, direkt şundan başlamak istiyorum hemen. E, değersizlik ve yetersizlik bir duygu mu? Yoksa bir inanç mı, bir düşünce kalıbı mı bir tanımını yapalım, bir tanıyalım. Çünkü dilimize pelesenk oluyor, değersiz hissediyorum, değersizlik duygusu var, nasıl tedavi olunur gibi. Bize de çok geliyor sosyal medyadan bu minvalde sorular. Tanımını yaparak başlayalım. Hı -hı. Hı -hı. Teşekkür ediyorum. Ee, yine çok güzel bir konu seçmişsiniz ayrıca tebrik ederim. Ee, çoğu zaman karşılaşmıyor muyuz? İşte seans odasında da dışarıda da sosyal hayatımızda da aile ilişkilerimizde de değersiz hissediyorum derler. Başlangıçta bahsettiğiniz gibi değersiz hissediyorum denir aslında ama bu bir inançtır. Değersizlik inancı vardır kişide ama bunu duygu olduğunu zanneder. Temel duygularımız vardır. O temel duygulardan birisi yetersizlik ya da değersizlik değildir. Yetersizlik ve değersizlik ilk içine doğduğumu ailede o ilk e, küçük yapıda, sosyal yapıda bana bakım verenlerin, e, ebeveynlerimin, çevremdeki insanların bana hissettirdikleri ile birlikte benim e, üzerime bulaşmaya başlayan bir e, aslında inanç kalıbıdır. Şimdi çok fazla yaptığımız okumalarda ya da dinlediğimiz işte meslektaşlarımızda da o duygu, değersizlik duygusu, yetersizlik duygusu tanımına karşılaşabiliyoruz. Eğer biz de en azından ben kendim için söyleyeyim yayın esnasında arada değersizlik duygusu dersem bilinsin ki inanç demek istiyorum ama işte arada bazen yanlış kavramlar çıkabiliyor ağzımızdan. Değersizlik bir inançtır. E, duygu değildir. Hı hı. E, burada birazcık nedenlerine bakmak lazım. E, ne zaman oluştuğuna bakmak lazım. E, çocukluk yıllarına hı hı. gitmemiz gerekir. E, bana bakım verenlerin bana kendimi nasıl hissettirdiği, bana nasıl davrandığı, e, beni ne kadar önemsediklerini... Önemsedikleri, benim ihtiyaçlarıma ne kadar zamanında ve yeterli cevap verdikleri bunların hepsi önemli çocukluk zamanlarında çocuğa tanınan söz hakkı ve çocuğa verilen sorumluluk ya da verilmeyen sorumluluk ya da verilen fazla sorumluluk bunlar o çocuğun ilerleyen yaşları ile birlikte yetişkinlik yaşamında kendini yetersiz değersiz işte olduğuna dair inançlarına neden olabiliyor. Hı hı. O zaman e, hani demek ki kaynağı çocukluk dönemi biz ilk dünyaya kendimiz Hani gözlerimizi açmamız kendilik algımız benlik saygımızın oluştuğu süreçte değer ve yeter kavramı o zaman evet. bizde yerleşiyor sizlik kısmı ek olarak o zaman dışarıdaki kaynakların ya vermesi ya da vermemesiyle oluşuyor diyelim. Peki insan kendisini değersiz hissettiğinde ya da yetersiz hissettiğinde dünyaya nasıl bakıyor? Hı hı. Biraz onun iç dünyasına girelim. Hı hı. Yetersizlik ve değersizlik hissine kapılmış insanı tanımlayalım. Hı hı. Nasıl davranır, nasıl konuşur, ilişkileri nasıldır? Hı hı. Ee, burada mesela bir anne ve bir eş örneğinden evet. gideceğiz biraz sonra vakamızı incelediğimizde ama genel anlamda bir insan profiline baktığımız zaman nasıl yansır bu? Hı hı. Ee, önce şunu söylemek istiyorum. Yetersizlik bu kelimeyi ikiye ayırdığımda e, kişi bunu fark ettiğinde yani kendisine bir değersizlik yetersizlik inancı varsa bunu fark ettiğinde öncelikle e, bu inancına bir yeter demeli ve etrafındakilere demeli ki artık yaşantımı sizlik yaşamayacağım. ve e, ona etrafındakilerin hissettirdiği ya da işte e, aslında birileri hissettirir bana değersiz olduğumu ve ben değersiz olduğuma inanmaya başlarım. Belki bu yüzden bir değersizlik inancımı, değersizlik duygusumu e, tartışıyoruz. E, ben Yeter dersem eğer insanların bana kendimi yetersiz hissettirmesine ve yaşantımı artık sizlik yaşamayacağım dersem bir zaman sonra e, şu olabiliyor. Ruhunu, zihnini, kalbini, dünyasını onların hissettirdiklerine karşı kapatabiliyor. Bizler bugün e, uyumadan evvel kapımız kontrol ediyoruz açık mı kilitli mi işte ne bileyim giriş katlarda oturuyorsak pencerelerimizi kontrol ediyoruz. Ee, belki işte ekstra kilitler ya da alarm sistemleri takıyoruz. Demiyoruz ki ya bu gece de kapı açık olursa olsun işte böyle uyuyayım demiyoruz. Bir önlem almaya çalışıyorum ama bakın bu fiziki bir önlemdir ama ben benim hayatımı şekillendiren ruhsal sermayemdir, psikolojik sağlamlığımdır. Ben oralara da aslında evimin güvenliğini sağlamaya çalıştığım gibi güvenlik önlemleri almam lazım. Oradan içeriye herkesi almamam lazım. Orada bir sınır koymam lazım. Değersiz, yetersiz olduğuna inanan insanlar bir diğerine sınır koymaz. Hayır diyemez. Eğer etrafında... Ee, onun sınırlarını ve kurallarını çok ihlal eden e, insanlar varsa onları e, nasıl söyleyeyim yine net duramaz yine çok taviz verir. Yine değersizlik inancı olan kişi e, her şeye yetebilmeye çalışıyor. Her şeyin bir ucundan tutayım. Aslında o değersizlik inancı ile birlikte e, en iyisi olayım da hani bir şekilde buradan bir kazanım elde edeyim derdinde. Bunun farkında ya da değil. Değersizlikle baş etme noktasında zaten e, olması gereken şu farkındalıklar, savunma mekanizmalarını tanıma bunlardan bahsedeceğim. Ama kendini e, değersiz gören buna inanan insan kendi kendi sınırlarını koyamaz hayatının sınırlarını koyamaz şu gözlüğün camının pembe olduğunu düşünün e, bir filtredir bu değersizlik ve değersizlik inancı ve kişi her olaya her duruma her duyduğunu her gördüğüne e, bu filtrenin arkasından bakar e, alıngandır her şeyi üstüne çeker, zanneder ki ne bileyim hiç onunla alakalı bile bir durum değildir. İşte bana günaydın demedi, bana gülümsemedi, işte bana cevap vermedi. Otomatik onu kendiyle alakalı algılar. Ama bakalım karşındaki o anda seni görmeyen insanın dünyası yüzde yüz senden mi ibaret? Sadece sen mi varsın onun dünyasında? Şimdi bir de burada sanki kişinin kendini çok fazla yücelttiğine de. E, şahit olabiliyoruz. E, çok önemsiyor kendini ya da çok önemsenmek istiyor. Çok hayatının merkezine koyuyor. E, değersizliğin de kendi içinde türleri var aslında. E, kimileri çok mükemmeliyetçi olabiliyor. E, narsist olabiliyor. Evet narsist olabiliyor. Dünya kendi etrafında dönsün istiyor. E, orta ve üstünde ilerde yaşlarda bile olsa yaşlı bile olsa kırılganlık kolay kırılganlıklar işte küsmeler uzak kalmalar bir süre konuşmamalar bunlarla rast yani karşılaşabiliyoruz sanki. Bir kılıf gibi de aslında yani bakıyorsunuz ki ya işte çok hani alıngan bir insan ne kadar kendini işte değerli olduğuna inanır da böyle davranır. İşte bazen sanki kılıfla değiştiriyor bu değersizlik ve yetersizlik inancı. Yine davranış şekillerine ve kişilik özelliklerine baktığımız zaman şöyle düşünün bir yürüyüşe çıkacak bir arkadaşıyla yürüyüşe çıkmak istiyor. Ama o an içinde arkadaşı müsait değil. Gelemeyeceğini söylüyor. Çok insani. Tek başına da çıkıp yürüyebilir ama hemen kurmaya başlıyor. Ama işte geçen şununla çıkmıştı. Demek ki benle görünmek istemiyor. İşte bana zaman ayırmak istemiyor. Benim onu sevdiğim kadar sevmiyor. Her türlü ilişkide bu noktada olmak hem kişinin kendisini hem karşısındakiyle olan ilişkisini hem psikolojik sermayesini Dengesini bozar. Hı hı, hı. Ee, hani şey var ya ım, mecbur mu? Bazen içimizden bunu demek geliyor. Hani mecbur mu senle o anda yürümeye? Ya da senin onu sevdiğin kadar seni sevmeye mecbur mu? Seviyorsan bu tamamen senle alakalı. Kendini değerli olduğuna inanıyorsan ya da değersiz olduğuna inanıyorsan bu yine senle ilgili. Karşındakiyle ilgili değil. Bir başkası bize kendimizle alakalı bir şeyleri hissettirme noktasında çok mahir değil. Bu kadar başarılı değil. Benim kendi kodlarım benim e, kendi kişisel tarihim bunlar aslında etkili. Benim kendimi değerli ya da yeterli e, olduğuma dair inancımda ya da seviliyorum, sevilmiyorum. Ya da ne bileyim şey ben kıymetliyimdir, e, arkadaşlarım beni Bunların hepsi benim kişisel yorumum. Şimdi e, değersizlik ya da yetersizlik inancı olan insan... Hani narsist dedik ya çok egoiste davranabiliyor ve çevresindeki insanları o egosunun kölesi haline de getirmeye çalışıyor. İstedikleri olmadığında değersiz hissedebiliyor. Hı hı. Çünkü istediklerini yaptırmak üzerine bir hayatı var. Çok fazla talepkar. Ben çok fazla talepkar insanların bu duyguya, bu hisse kapıldığını görüyorum. Ee, hani bir az önce şey çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Daha geçenlerde sosyal medya hesabından bunu paylaşmıştım. İnsanlar bizim hakkımızda bir şeyler söyleyebilir, konuşabilirler. Bu onların konuşmaları. Fakat neyi nasıl hissedeceğim benim meselem. Buradaki nokta aa, şu. Ee, i̇nsanlar şu yönde bir savunma mekanizması geliştirebiliyor. Ama sürekli sizi... E, yargılayan, sürekli kötü sözler söyleyen, ithamlarda bulunan, sizi eleştiren insanlar olduğu zaman bir süre sonra siz zaten değersiz olduğunuzu inanıyorsunuz, inandırılıyorsunuz gibi bir e, karşı tez sunulabiliyor. Danışanlarımızdan da bunu görüyoruz. Buradaki mevzu benim kendimi değersiz hissetmemle mi çözülecek? Yoksa karşı tarafın e, bu hal ve davranışlarına çeşitli alarmlar ve sınırlar mı geliştirmeliyim? Kişiselleştirmemeli. Evet. Bu şey gibi hırsız ben ne yaparsam yapayım zaten içeri giriyor. Aman alarm kurmaya gerek yok gibi, kapıyı kitlemeye gerek yok gibi bir şey bu. Bu, bu. bu da bahane olarak önümüze düşebiliyor değil mi bu noktada? Ve ne kadar sağlıklı değil mi? Hı -hı. Bu yüzden kişiselleştirmemek lazım. Mesela böyle bazen sosyal medyada çok rastlıyorum. İşte biri birine bir şey demiş, öbürü de işte bununla alakalı sitemlerini dile getiriyor. Artık insanlar çok taştığı noktada, çok doldukları noktada tabii ki çok insani olarak tepkilerini dile getirirler. Ama e, hani şu şunu atlamamak lazım. Onun söyledikleri beni ne değerli kılar ne değersizleştirir. Çünkü değer nereden gelir? Bu önemli, tam burada nokta koyalım. Şimdi. Yani virgül koyalım. Biz aslında kendimizi nasıl değerli hissedebiliriz? Bu değer kaynağı nerede? Baktığımızda sizlik eki var ya. Şimdi eğer ben sizlik olursam, tam sizlik bir sunucu olursam her daim. Bütün izleyenler yüz bin kaç kişi izle bilmiyorum. Ya da takip eden binlerce takipçim var. Onlarlık yani sizlik olursam hayatımı sizlik yaşarsam değersizlik tabii ki hissedeceğim. Çünkü ben hepinize göre sizlik olamam ki. Herkesi memnun edemem ki. Herkesin beklentisine cevap veremem. Şimdi değersizlik hissine kapılmış insanlar maalesef kendi hayatlarını değil karşıdaki insanların beklentilerini yerine getirmekten zaten kendilerinin bir hayatı olduğunu farkında bile değiller. Evet. O yüzden de o depo çabucacık boşalıyor. Yani evet. psikolojik sermaye dediğimiz depo. Evet şu aklıma geldi. Ee, Tabi bu pandemiyi es geçiyorum ama pandemiden öncesindeki süreçte olsaydık şimdi ve e, şunları söylemek isterdim. Bizler e, sıla Rahim'i sanki unuttuk. Ee, akrabalarımızı, dost sohbetlerimizi, onlarla içtiğimiz, işte çay kahvelerde aldığımız keyifleri böyle hayatımıza biraz arkalara koyup e, çok fazla işte o sosyal mecraların içine düştük. Oraların aslında birer neferleri olduk ve hayatlarımızı oradan ibaret sanar hale geldik. Evet. Oradaki küçük karelere hayatlarımızı sığdırmaya başladık. Ya da oralardan gelen like'larla kendi değerimizi oluşturmaya çalışıyoruz. Bunu yaptıkça da aslında kişi kendinden uzaklaşıyor. Kendinden uzaklaşan insan, kendine yabancılaşan insan ne kadar değerinin e, farkında olabilir ki ya da yani ne mümkün onun değerini kırmak ya da düşürmek isteyenlere karşı koyamasın, hayır diyemesin. Evet, ne kadar e, o hayır diyememe meselesi. Biraz da tabii ki yetersizlik ve değersizlik e, ikisinin de bir e, handikapı var, ortak handikapı, bir ha, paydada bulunmaktadır. Ne o özgüven eksikliğine sebep evet. oluyor. Çünkü özünde yaşamayan bir insan özüne güvenebilir mi? Evet. Bu iki duygu zaten sen kendinde özünde değilsin. Hala ötekinin aynısında bakıyoruz kendimize. Ee, oysa şu bir parantez açarak şunu söylemek istiyorum. Eğer şu an içinizde ekran başında kim varsa şu an bizi dinleyen, içinizde yetersizlik ya da e, değersizlik hissi varsa şöyle düşünün. Ee, annenizin, babanızın, iş arkadaşlarınızın, çalışma arkadaşlarınızın, sosyal çevrenizde hepimizde, hepimizde birer ayna var. Ve o aynayı biz karşımızdakine tutuyoruz. Ama benim o aynam kirli mi, kırık mı, yamuk mu, eksik mi, acaba o içinde oynanmış mı o aynanın materyallerinin içinde gerçekten nasıl yansıtıyor? Biz şu şekilde hissetmeye devam edersek karşımızdaki insanın aynasında gördüğümüz kişinin biz olduğuna devam ederiz. Ne yani? Değersizlik ve yetersizlik. Ee, o insanların aynası kırık olabilir, yamuk yumuk gösterebilir. Ee, bir Kimisinde boy aynası var, kimisi de farzıda değerli gösterebiliyor. Evet. Onun altında da farklı kaynaklar evet. yatabiliyor. O yüzden yine dediğimiz gibi öze dönüş, özü yaşamamak olduğu için biz yine özgüven eksikliğini yaşıyoruz. Bunun e, sebebi de belki değersizlik ve yetersizlik hissi olabiliyor ama şu da var. Özgüven eksikliği acaba onlardan mı kaynaklanıyor Yoksa onlar olduğu için mi özgüven oluyor? İkisi arasında da bir yumurta cici. İlişkisi. A aynen, aynen öyle. Ama e, çok güzel bir yere temas ettiniz. E, kişi özgüvenini ne kadar yapılandırmazsa e, değersizlik, yetersizlik, aşağılık bir sürü olumsuz duyguyu, bir sürü olumsuz inancı kendi bedeninde e, taşır, ağırlaştırır kendini. Şöyle e, bunlar aslında hani bir ne bileyim e, fiziki bir yük düşünün. Şöyle birkaç e, kilo, e, bir ne bileyim patates çuvalı olsun mesela e, ve onu kişinin sırtına bağlamak istediğinizde size hayır der ya da bir un çuvalı bağlamak istediğinizde hayır der kabul etmez. Neden kabul etmezsin diye sorduğumuzda kişiye ya işte üstümü kokar ne bileyim ve onu çıkarmamasını da istiyorsunuz. E, ben bu metaforu kullanırım seanslarımda hı. işte belim ağrır üstüm kirlenir insanlar bana güler işte kokarım akar falan. Şimdi... E, bu görünen bir yük ve bunu kabul etmiyorsun. Ama bunu kabul etmezken görünmeyen yüklerini o kadar sahipleniyorsun ki, o kadar yapışıyorsun ki onları Bırakmak istemiyorsun ve sen onları kendi iradenle taşıyorsun. Kendi isteğinle taşıyorsun. Şu durumda değersizlik ve yetersizlik hissi insanın bile isteye seçtiği bir durum mu demek istiyor acaba uzmanımız? Evet Peki bu o istek, o irade. Biraz o zaman iradeyi de geliştirmek ve sağlıklı gelişimine yol aç yani kapılar açmamız sanırım bu hislerden kurtulmanın da yolu olacak. Peki şu önemli bir şey. Değersizlik ve yetersizlik hissi ya da inancı. Sadece bu bahsettiğimiz kişilik özelliklerinde var yoksa her doğal yani her doğmuş, yetişmiş Yetişkin olmuş iş güç sahibi yani gayet de dışarıdan bakıldığın zaman yani ahali vakti de yerinde psikolojik olarak da maddi olarak da fiziksel olarak da e, hissetmez mi bu? İnsani bir şey değil mi bunu hisse, Çok, bu duyguları yaşamak? Hangimiz hissetmedik yani ben kendi nefsime söyleyeyim çoğu kez hissettim yani insan her yaşadığı zorlukla birlikte Büyüyor, gelişiyor, zorluklar öğreticidir. Zorluktan kastım sadece işte travmatik olaylar, depremler ya da yaşadığın maddi zorluk değil her şey. Düşünsel yani inançlarımız ve duygularımız buralarda zorlanmak asıl bizi en çok güçlü e, kılan taraflardır. İşte bazen danışanlarıma şu cümleyi kurarım, e, anlatır işte böyle yaşadıkları problemleri sorunları anlatır anlatır, işte ara dağlar falan ve hani e, o çizgide bir tepki ver bekler benden, atıyorum işte yaşı 29 olsun e, ve ona şöyle bir cevap veririm: Hayat seni hazırlıyor gelecek yaşlarına, evlatların büyüyecek. Onlar büyüdükçe daha başka problemler yaşayacaksın. Yaşadığın zorluklar öğretmen aslında Hı. geliştiren, seni geliştiren, yetiştiren taraflar. Onlara sahip çık. O e, hani acıyı reddetmek isteriz, acıdan kaçarız ya. Acıdan kaçmanın ya da acıdan işte e, acıyı reddetmenin sana sağladığı hiçbir artı yok. Yaşayacaksan onu yaşayacaksın ve kişiye şunu farkettirmeye çalışırım. Yaşadığın bu en uçtaki problemi, en uç boyutta seni artık sen olmaktan çıkartan, sana yoğun öfkeler, suçluluk duyguları, üzüntüler yaşatan her neyse ki parantez açayım değersizlik ve yetersizlik inancında kişi bu duyguları da çok fazla hisseder. Sen bunları yaşadıkça hissettikçe daha da güçleneceksin. O yüzden reddetme bırak gelsinler. E, hastalık da olabilir bu. Sana ne anlatmak istiyor? Sana ne öğretmek istiyor? Sen onları öğrenmeye bak ve onları e, hayatında e, hani bazen evimize gelen misafirlerin ya da bazen demeyeyim de evimize gelen her misafirin ya da e, iş ortamındaki her arkadaşımızın hepsini aynı oranda sevmeyiz, aynı oranda ilgilenmeyiz. Şimdi hayatımıza giren bu olumsuzlukların da o işte çok aman aman sevmediğim bir iş arkadaşım ya da akrabam gibi olduğunu düşünürsem onun hayatımda kalmasının belli bir süresi var. Gidecek. İstesem de kalmayacak. Yani hangi acı e, evlat kayıplarını ya da bir takım e, çok ağır durumları kenarda bırakıyorum. Daha böyle günlük yaşamın içerisindeki problemlerden bahsediyorum. Hangi acı geçmiyor ki? hangi acı geçmiyor. Yani Rabbimizi dünyaya gönderirken yazılımımıza alışmak ve unutmak diye iki kod yerleştirmiş. İnsan alışıyor. En sevdiğin insanın kayıp haberini duyduğun anda yaşadığın üzüntü, e, her o olumsuz duygu ömrün boyunca aynı şiddette, aynı etkide devam ediyor mu? Şey yasın süreçleri var kendi içinde işte ilk andaki tepkinle bir ay sonraki tepkin üç ay sonraki bir yıl sonraki tepkin aynı nasıl aynı olmuyorsa yaşadığın ve bugün seni bu kadar dağıtan sarsan e, o problem de bir zaman sonra yaz bak en uç boyutta yaz etkisini kaybedecek. Ama şunu izleyenlerimize hatırlatalım hani diyoruz ya biz değersizlik ve yetersizlik bizden kaynaklı. Biz bunu oluşturuyoruz, biz bu inanç kalıbını e, oluşturup ve bunun üzerine bir hayat inşa ediyoruz. ama şunu düşünmek lazım, çok sevdiğiniz bir insan kaybettiğiniz toprağa verdiniz ve e, aradan geçti 3-4 yıl. Evet ilk e, bu haberi aldığınız zamanki acıyı hissetmiyorsunuz demek ki bu azalarak devam ediyor. Peki yetersizlik hissi, değersizlik hissi neden sizin ömür boyu geliyor? Ama biz bunu besle, besleyecek Beslecek bir şey veriyoruz. yapıyoruz. Bu kadar büyük acılar bile geçerken bu his geçmiyor. Çünkü bunu besleyen kaynaklar var. E, acıyı e, kaybettiğimiz, çok sevdiğimiz birisini kaybettiğimizde onu bize hatırlatan kaynaklar da var fotoğrafları. Yokluğu ya yokluğun hatırlatılmayacak kaynağı olmaz mı? Her an baktığınız her yerde yok işte. Göremiyorsunuz, duyamıyorsunuz, sarılamıyorsunuz, konuşamıyorsunuz. Peki değersizlik ve yetersizlik? Benim hep etrafımda ve bunu besleyen kaynaklar olsun. Babanız, anneniz sürekli aşağılıyor sizi, sürekli e, beğenmiyor. Kendinizi sürekli beğendirmeye ve ispat etmeye çalışıyorsunuz. Bir şeyleri kanıtlamaya çalışıyorsunuz. Dönüp şunu soralım o zaman. Bir insan kendisini değersiz ve yetersiz hissetme aşamasına gelelim. Bu dış kaynak belki ama çocukluktan başlıyor dedik. Bir çocuk kendisini nasıl değersiz ve yetersiz hissederi bir öyküleyelim. Hı hı. Neler yapılıyor bu hı hı. duygunun kaynağın tohumlamak için gübresi tohumu suyu ne bunların? Çocuğa söz hakkı tanımama, çocuğu dinlememe, e, çocukla ilgilenmeme, önemsememe, e, şunla e, çok fazla yetişkin odama girdi, misafirliğe giderdik, İşte e, o anda canım çok işte kurabiye çekti, hemen işte e, daha uzanmadan annem der ki adı Ayşe olsun, Ayşe kurabiye sevmez. Şimdi elimi uzatamamıştım bile, elimi çektim. Şimdi o kodu yerleştirdi, aldı onu. Bir daha danışanım direkt söylediği cümle. O yaşımdan sonra gittiğim misafirliklerde bir görevmiş gibi tokum dedim. Hala diyorum, yaş 38. Hiç kimse evi açı gitmem. Şimdi bu buraya bakacak olursak da kimse... Çocukluğundan ibaret değil hı hı. kimse bana çocukluk yaşlarımda e, bilmeden istemeden beni olumsuz etkilediyse bana bakım bakım verenlerim annem babam abim halam teyzem her kimse bunu kasıtlı yapmadılar. Onların doğruları oydu. Yani e, hiçbir bakım veren e, şunu yapmadı. İşte ben böyle davranayım da bu çocuk büyüdüğünde işte büyümeye doğru kendini yetersiz, değersiz olduğuna inansın da böyle hissesin falan bunu demedi. E, onun kendince bildiği terbiye yöntemi oydu. Onun e, evladı için bildiği disiplin yöntemi oydu. Ama ben yetişkinlik çare üretmeyi gerektirir. Ve ben artık bir yetişkinsem ben bu hayatın içerisinde bir takım rolleri sorumlulukları almış üstlenmiş bir yetişkinsem şunu fark edeceğim. Ben çocukluğumdaki Zehra'dan ibaret değilim. Yetişkinlik problemleri çözmeyi gerektirirse ve benim aklım, kalbim, dünyam, biyolojik görüntüm, bedenim geçmişteki Zehra'dan ibaret değilse. Yani büyüdü ve olgunlaştıysa. Sporijik olarak sermayem de öyle olmalı. Aynen öyle. E, o yüzden... Günah keçisi olarak geçmişi ilan etmemeliyim ya da işin kolayına kaçıp sorumluluk almayıp ama bana da böyle davrandılar. İşte dediğim yapılmadı, istediğim alınmadı, işte erkek adam ağlar mı dendi ağlar. İşte şu kadarcık şeyi de kaldıramıyorsun, işte sen nasıl genç kızsın, işte nasıl evi temizlemiyorsun, bir yemek yapmayı da mı bilmez insan? Bakın. Daha önceki yayınlarda söylemiştim ya, söz sihirdir. Her hangi, hangi yaşlı olursak olalım, hangi durumun içinde olursak olalım, duyduğumuz cümleler tohum şeklinde atılır buraya. Ama o tohumlar ne zaman yeşerir? Bambu ağacının hikayesindeki gibi, yine sizinle bir yayında bahsetmiştim, tekrar bahsedeceğim. Ee, hani Bambu ağacında e, işte çiftçiler atıyorlar tohumu toprağın altına. Onu bir yıl boyunca işi suluyorlar, besliyorlar, bakımını yapıyorlar, bir yıl sonunda geliyorlar, gram kıpırdama yok. İkinci senenin sonunda geliyorlar, yine gram kıpırdama yok, i̇şte bakımlarını da yapıyorlar. Üçüncü sene, dördüncü sene, beşinci sene derken e, o bambu ağacı beşinci senenin sonunda bir beş altı hafta kadar zamanda 30 metre boyuna kadar ulaşıyor. Bakın bizler de geçmişimizde duyduğumuz o zihnimize atılan tohumları belki bambu ağacı gibi çok sonraları çıkartırız, büyütürüz, bir anda büyütürüz. Ya da o yaş, o dönemi itibariyle küçük küçük büyütmeye beslemeye başlarız. Ama şunu fark etmem lazım. Ee, ben acaba bunu kendi hayatımda ikincil bir kazanca çevirmiş miyim? Neler elde ediyorum ben bu ee, mağduru oynuyorsam eğer? Hayatımı bununla birlikte ne gibi artılar? E, katıyorum. Bunları fark etmem lazım. Kendimle yüzleşmem lazım. Kendimle yakınlaşmam lazım. Kendimle kurduğum ilişkide e, o kendimle aramı iyi tutmam gerekiyor. Çünkü ben günün sonunda e, kafamı yastığa koyduğumda herkesin ve her şeyin sesi kesildiğinde iç sesimi duyuyorum. Evet. Ve eğer o iç sesim bana sürekli olumsuz mesajlar, telkinler veriyorsa beni sürekli e, yargılayan o iç sesim ya da içimde kurduğum mahkemem çok kuvvetliyse dönüp e, birazcık daha o sesi derin dinleyip şunu fark etmem lazım. O ses bir başkasının kılığına bürünmüş. Bana kendini sürekli sürekli hatırlatıyor mu? Ya da o ses kendi sesimde ama aslında başkalarının seslerini, söylemlerini mi bana fısıldıyor? Bunlar benim gerçek kendimle alakalı düşüncelerim mi? Bunların ayrımına iyi varmak lazım. İnsanın kendi özüne yaşaması, özüne dönmesi yayının başına söylediğimiz gibi. Şimdi değersizlik değer görmeme, kendini bir şey layık görmeme hı hı. yani sevilmiyorum birisi bir şey yaptığında verdiğinde ben şeyim hani şunu çok rastlıyorum bazı değersizlik hissine kapılmış insanlarda mesela bir hizmet edildiğinde çok mahcup oluyorlar alışık değiller işte bir şey getirdiğinizde ayağa kalkıyorlar belki evet bu artı saygının emaresi olabilir ama alışık değil buna Gösterilmemiş bu ona. Dışarıdan ne kadar sayılır, sevilir, hürmet edilirse ve bunlar fiziksel olarak ona yansıtılırsa öyle olduğuna inanıyor. Ama bazı yok olsun ben aç yani ben almasam da olur, ben gitmesem de olur. Yok yok bana gerek yok ben yemeyeceğim zaten. Zaten getirmemişsin 3 kişiydiniz hani gibi. Aa rahatsız mı ettin beni bekleme Neyse ben giderim. Bunlar değersizlik hissinin. Fiziksel yansımaları, sözel yansımaları, şey. yetersizliğe gelelim. Yetersizlik de bir görev ve sorumluluktan kaçınma. Ben onu yapamam. O daha iyi becerir. Elime yüzüme bulaştırırsam, ben beceremem ki. Çünkü eleştirilmekten korkuyor. Çünkü sonucunun e, e, olumlu ya da olumsuz ne olacağını bilmediği için bir cesaret de yok, cesaretsizlik var. Umut yok haliyle yetersizlik hissinde. Umut bizi aşılayan nedir? Yeterli görmemizde yapabilirim görmeye değer hadi deneyim onlarda böyle bir iç ses de yok bir motivasyon da yok. Değersizlik ve yetersizlik ise işte böyle iki ayrı e, insanı ayakta tutan iki kocaman böyle adım adım bizi hayata hazırlayan iki önemli olgu. Şimdi bunlardan birisi ya da ikisi ki ikisi birbirini besleyen kaynak eksildiğinde biz dağların tepelerinin arkasındaki yolları görememeye başlarız. Yolda onlar bizim dayanaklarımız böyle hatta şeyli yaylıdır. Bazen iner, bazen çıkar ama hareket halinde olması ve yükselmesi bastığınızda ve sizin gideceğiniz yola, yola karşı değil mi? E, mesafenizi görmenizi sağlayan iki anaht e, element hayatta. Şimdi bunlar eksildiğinde ya da bunu yaşayan, bu söylediğim şeyleri yaşayan insanların örneklerini verdik. Şöyle yaparlar, böyle yaparlar yayının başında söylediniz. Onları bekleyen başka hangi psikolojik rahatsızlıkları olabiliyor? Yani bahsettiğim bu iki olgu neleri besliyor başka? <gülüyor> e, anlattıklarınız gözümün önünde böyle bir tahterevalli canlandırdı. Hmm. Hani denge... Dengede olursa eğer, e, ikisi de aynı hizada kalır ya, e, işte hayatta da bu dengeyi kaybetmek lazım. E, dengeyi sağlamak lazım, dengeyi kaybetmemek lazım. E, dengeyi kaybettiğimizde o umudu da kaybetmeye başlıyoruz sanki. E, bugün kendisiyle barışık olmak isteyen insan kendisinden ve geleceğinden, geleceğin iyi olacağına dair umutlarını canlı tutmalı. Böyle kişiler ne gibi psikolojik problemlerle karşılaşırlar? Psikolojik problem olarak depresyon karşımıza çıkabiliyor, hı hı. alkol, Madde, sigara Hı. bağımlılıkları karşımıza çıkabiliyor. Bunun haricinde e, intihar eylemleri, intihar girişimleri olabiliyor. Yani işte e, kimse beni anlamıyor, kimse beni sevmiyor, yaşamın ne anlamı var e, gibi bir noktaya kişi gelebiliyor. E, varoluşsal sorgulamalar karşımıza çıkabiliyor. Bunun haricinde e, suça karışma oranlarında artış. Çünkü e, bu inançlarla birlikte bir öfke hali ve öfke yönetiminde bir zorlanma yaşayabiliyor kişi. E, umutsuzluk e, olabiliyor. E, bunun haricinde aklıma ilk gelenler bunlar. Hı hı. Var mıdır sizin, e, sizin? Evet yani depresif aslında hayatsa sosyal anlamda ve psikolojik anlamda uyum sağlayamamak. Yalnızlık, yalnız Yalnızlık. kalma. Evet. E, sosyal izolasyon. Aynen öyle. E, sevildiğine dair hı hı. olumsuz. Pardon sevilmediğine dair olumsuz inançları besleme. Evet. Şimdi bir sohbetimizi yaparken Kıymetli Zehra Hanım'la sizler de adım adım insan Instagram hesaplarından lütfen bizlere ulaşın yazmaya devam edin. Birazdan sizin sorularınızı da yanıtlayacağız. Biz böyle değersizlik ve yetersizlik hissine dair tanımlamalar, belirtileri, semptomları, insanlarla olan ilişkileri birçok şeye dokunduk aslında. Peki biraz da Ülker Hanım'ın yaşadığı bu duygu durumu, bu his... Bunu bir değerlendirelim. Ardından son 15 dakikamızı da, e, şu an 15 dakikamız yok, var, daha süremiz var. Son 15 dakikayı izleyenlerimizin soru cevaplarına ayırıyorum ya ben Zehra Hanım. Zehra Hanım siz görmüyorsunuz ben 15 dakika deyince böyle gözleri açıldı. E, zaman su gibi akıp geçerken e, güzel kullanım kalan zamanda çok da güzel şeyler anlatırken siz. Peki öykümüzde 3 çocuklu 17 yıllık evli olan Ülker Hanım eşi tarafından bir ihanetle sarsılıyor. Ve bu, bu ihanetin neticesinde kendisini hem değersiz hem yetersiz hissediyor. Yetersiz hissetmesini açıkladığı nokta bir evliliği bile götüremedim. Bir evlilikte bile bir e, hani kadın gibi kadın olamadım mı acaba? Niye ben ihanete uğradım gibi iç sesleri olan bir hanımefendi var karşımızda. Değersizlik hissini besleyen kaynaksa ihanet tabii ki ne demek bu? bir başkasını seçti, bir başkasına gitti. Demek ki ben yeter değer verilecek, güzel sevime layık bir kadın değil miyim acaba diye kendisini de sorgulamaya başladı. Ve Zehra Hanım size ülkenin geldiğinde ona bu duygularıyla, bu hislerle baş etmese dahi neler de söyleyeceksiniz onu da söyleyin lütfen ama bir değerlendirme yapalım mı? Hı hı. Ne söylersiniz vakamız için? Ee, birkaç adım sonrasında ben bunu hakettiğime dönecek hı hı. hikaye ve süreç. Ee, ben zaten sevilmeye layık biri değildim. Ee, hak ettim. Ee, bu düşünceyle birlikte hak ettiğine dair kendine yönük, e, yönelik düşüncesiyle birlikte aslında e, bir zaman sonra bunu belki boş verecek, mesele haline getirmemeye başlayacak, aman ne yaparsa yapsın. Moduna girecek ama yetersizlik ve değersizlik inancı çok kuvvetliyse buna değil de e, işte daha çok eşine yaranmaya çalışacak. Daha kendinden e, fazla ödün taviz verecek. E, hiç yapmayacağı davranışları sergilemeye başlayacak. E, eşi varken daha sakin, modda kalabiliyorken eşinin olmadığı zamanlarda e, evlatlarına karşı çok öfkeli e, ve hırçın, davranabilecek. Böyle bir vaka geldiğinde tabii ki uzun süreli bir çalışma gerektiriyor çünkü e, buna dair düşünceleri e, ve inançları bugünlerinde değil aslında geçmişlerinde ona bakım verenlerinin e, kendisini neye inandırdığıyla alakalı ben geçmişimde nelere inandım geçmiş kodlarımda ne var ki bugün yaşadığım bu durumu kendimle alakalandırıyorum. Hı hı. Ben mi dedim o adama git beni bir başkasıyla aldat bana ihanet et. O onun karakter problemi. O onun e, insaniyet, şahsiyet problemi. Hı hı. Benle alakalı değil ki ben onu alıp hani kendime e, çevireyim, onu kendimle alakalandırayım. E, o zaman böyle bir süreçte kişinin kendisiyle olan ilişki sürecini yapılandırırız. Hı hı. Geçmişle alakalı başlarız çalışmaya, inançlarını sorgularız, kendine dair düşüncelerini bir e, tararız, e, evlatlarıyla ilgili olan ilişkisi e, ve ilişki sürecine bakarız. Anne babasıyla olan ilişkisi nasıldı, severek mi evlendi, görücü usulü müydü, hı hı. E, evlenme işte, e, sürecindeki Sürekli. yaşadıkları nelerdi, yaş farkları nasıldı, kaçıncı çocuktu? ülker hanım hı hı. ve eşi kaçıncı çocuk ya yani o kadar çok farklı Detay var. evet o ama kadar fazla ama şu ana kemiği değil mi seansların yani buradaki olay bir aldatılma bir ihanet öyküsü var ihanete saydan bakabilmek yani ortada bir olay var olaya getirebilmek şimdi duygulardan arınarak olaya daha bilişsel yönden baktığında olayın durumu ne, ne üzerine oldu nasıl oldu bunu besleyen kaynak neydi ilişkisi Koca, karı koca ilişkileri zaten şu var bu his e, Ülker Hanım da ifade ediyor ya ben ihanete uğramadan da önce de böyle hissediyordum. Şimdi şunu bilmek lazım maalesef bu bir gerçek evet biz kendimizi değerli hissetmezsek başkaları bizi değersiz görür gibi bir hani slogan var uzmanların şeyinde. Ben bunu kitabımda farklı türlü yazıyorum hala yazmaya devam etti bir kitap sürecim var ikinci kitapta. Ben şuna katılmıyorum yani onu da soracağım. Burada bir polemik konusu da açmak istemiyorum ama bütün hepimizin evinde. Ben de geçen seneye kadar böyle düşünüyordum. Sonra baktım ben kendimi değerli hissettiğimde bile insanlar beni değersiz görebilir. Evet. Çok normal. Sevmiyordur, haz etmiyordur, haset ediyordur. Buradaki mesele, sen kendini değerli görmezsen bak insanlar da sana değer vermez. Gene bir ötekin değerli görsün diye kendine değer vermiş oluyorsun. Bence uzman böyle düşünen uzmanlar kendi ayaklarına vuruyorlar. Çünkü söylediğimiz birçok şeyi eritmiş olduk bu sloganla. Hayır birileri bana değer versin diye ben değer vermeyeceğim kendime. Benim zaten değerim yaratılışımdan... Rabbimin bana bu hayatı bahşetmesinden geliyor. İçimde bende olan bir şey bu değer. Birileri veriyormuş, birileri alıyormuş, birileri öyle davranıyormuş. Bunlardan etkilenen bir şey değil. Bu benim inanç sistemimdeki error Yani hata verdiğinde algıladığım bir şey. Evet. Öyle düşünüyorum ben. Evet öyle. Diyor ya ben o beni ihanet etmeden önce de ben değersiz ediyordum. Ben böyle hissettiğim için beni aldattı aslında ya getiriyor Ülker Hanım. Evet. evet. Altın, alt yazıda bu var duyguların. Buradan mesela ne söyleriz Ülker Hanım'a? Ee, buradan ne söyleriz? Az önceki yaptıklarınız öncelikle şöyle bir katkı sağlamak isterim. Ben e, çok başarılı evlatlar gördüm, e, derece yapan çocuklarla çalıştım. E, ama bakın bu çocuk o kadar büyük başarıları sıdırmış ki küçücük yaşantısına ama kendini başarılı görmüyor kendini başarılı algılamıyor. Şimdi etrafındaki insanlar ona ne kadar şakşak şak yapsa da, e, o işte ne bileyim sürekli onur dereceleriyle bitirse de, e, etrafındaki insanlar ona başarılarını e, söylese de, takdir etse de, madalyalar da verse, burada bu evlat eğer kendini inanç sisteminde kodunu değiştirip de başarılı olduğuna dair inançlarını Geliştirmez ve beslemezse e, allame Cihan ona başarılı olduğunu söylese o kendi başarılı hissetmeyecek. Hı. Bakın tamamen kendimle alakalı birini işte e, önemsemem de ne kadar önemli olduğumu hissetmem de bana birilerinin işte kendimi kıymetli hissettirmesi kıymetli hissettirmesi ben izin verirsem yapabilirler bunu. Ben izin verirsem. Şimdi Ülker Hanım'a bakacak olursak eğer yani Ülker Hanım şu, şu noktada şöyle bir farkındalığa ulaşmalı. Ee, otursun, iki tane kağıt kalem alsın önüne. İşte bir kağıdın kalemi başka renk, öbür kağıdın kalemi başka renk olsun. Kendini yazsın. Şöyle bir çocukluk zamanlarından alsın. Ee, ben nasıl bir insanım? Ben nelere önemserim? Ben nelere susarım, ben nelere taviz veririm, ben kimlere hayır derim, hayır diyemem. Benim hayatta sınırlarım var mıdır, yok mudur? Ee, şu bile çok basit gibi görünüyor ya hani şu soru. Ee, yumurtayı nasıl yersiniz? İşte kayısı, ne bileyim iyi pişmiş falan. Ee, şunu yapar mısınız? Yani siz nasıl sevdiğinizi söylüyorsunuz. Size birisi yumurta yapmak istedi ee, ama... O kadar e, sevdiğiniz ve yiyebildiğinizin dışında o kadar sert yapmış ki onu yeseniz mideniz bulanacak bir hassasiyetiniz var ama sınırınız yok hayır diyemiyorsunuz kendinizi e, işte o değerli olduğunuzda dair inancınızı geliştirmemişsiniz. Aman ne yapayım işte hatrı kırılmasın e, risk alıyorsunuz ve o yumurtayı yiyorsunuz. Biliyorsunuz ki rahatsız olacaksınız ve belki o rahatsızlığı tüm gün çekeceksiniz. Ama oradaki insan kırılmasın diye bakın siz neyden nasıl taviz verdiniz. Hı hı. İşte bunu yapmamamız lazım. Yani e, ben o yumurtayı yiyemeyeceğimi, rahatsız olucu, olduğumu söylediğimde karşımdaki e, çok kırılmaz Kırılmamalı ama kırılıyorsa da ama e, ne bileyim böyle bir işte, tripler atıyorsa tavır yapıyorsa da bu benim meselem değil. Bu onun meselesi. O onun kişiliğiyle alakalı bir şey. Ben oraya müdahale edemem. Yani mümkün mü gireyim de sizin beyninizin içine orada neler var neler düşünüyorsunuz falan bunları öyle. nasıl anlamlandırıyorsun? Yok böyle bir imkan yok. E, o yüzden herkesin tepkisi, tavrı. Kendiyle alakalı ben kendimi işte o e, yetişkinlik basamağına doğru yol alıyorken kendimi iyi tanım alayım. Yani burada hanfendi oturacak yazacak ve somut olarak kendine kendine bir hikaye e, işte o kişisel tarihini kurgulayacak sonra kararlar alacak bundan sonraki süreçte. Nasıl bir ben olmalı tabi bu sihirli bir değnek olsa da keşke bir anda olsa Reçire, geçire, geçire. bu uzun bir süreç gerektirecek Hı. ama adım adım yavaş yavaş e, yol alabilecek kendisi Hı. önce en yakınında e, kendisinden sonra evlatlarıyla olan ilişkilerini iyileştirecek. Ondan sonra yakın çevresinde işte belki kendini kötü hissettiği zamanlarda ya da kendini bu aldatılma durumunda ben zaten işte ne bileyim iyi oldu bana Hı. ben hak etmiştim dediği zamanlarda belki etrafında çok kırdığı insanlar oldu. Kendi annesi olabilir, kardeşleri olabilir, işte kayınvalidesi olabilir. Oralardaki bir ilişkileri onarmaya başlasın, oraları bir yapılandırsın, kendine iyi davransın kendi hediyeler alsın. Şimdi ben çok uzunca zamandır kendime bir şey aldığım zaman onu hediye paketi yaptırırım. Not koyarım. <gülüyor> Güzel bir şeymiş benim. Ben bugünlerde hep etrafımdakiler hediye alıyorum. Kendinize de alın. Hmm. Değişim kartını koydururum, işte notunu yazdırırım, hediye paketini yaptırırım. Yeni evlendik tabii, eşim benim bu özelliğimi bilmiyor. Birkaç hafta sonra bir alışverişe çıktık. İşte benim de eksiklerim var. İşte ben bir şeyler aldım falan. Onları paketlettirdim. Sonra eve geldim. Ertesi gün arıyorum paketleri bulamıyorum. Sonra aradım dedim hani böyle böyle işte bizim paketler nerede? Dedi Onları hediye almadın mı? Şuraya kaldırdım. Onları kendime aldım. Yani günün sonunda böyle bir kendine kahve yapıp en sevdiğim fincanda, e, ne bileyim en sevdiğin e, bir dizinin ya da... Kendini mi? sevmekle ilgili bir şey bu. Evet. Yani. Yani aynen, değerlilik hissi, tam. yeterlilik hissi kendini inanmak aynen sevmekten aynen geçiyor. Öyle. Yani bakın e, ben kendimi eğer ödüllendirmezsem, ben kendimle olan ilişkimi iyi tutmazsam, ben hep dışarıdakilerden bir şeyler beklersem beklediğimle kalırım. Beklediğimle kalırım. Hı hı. Evet. Evet. Bu beklediğimizle kalmamak adına biraz değer üzerinden giderken yetersizlik hisine de bir şeyler eklemek istiyorum. Sonra soru-cevaplara geçelim. Yazmaya başlamış kıymetli izleyenlerimiz. Şimdi yetersizlik ne kapılanlar için şunu söylemek istiyorum: Hayatta ne yapıyorsanız, hangi işi yapıyorsanız, yemek bile yapıyorsanız, acaba birileri ne diyecek? nasıl bulacak şeklinde yapıyorsanız, yetersizlik hissine kapılmanız muhtemel. O zaman ne yapacağız? Ben bu yayını yaparken bile acaba ben bu yayın için e, ne kadar verici olabilirim, ne kadar bilgilendirici olabilirim, ne, ne kadar kalbe dokunabilirim? Yine bak ben, ibrenin ucuna ben varım. Ben bu işi başladığım zaman acaba bunu yapabilecek miyim, bunu benim bir görmem lazım. Beni koymak, burada ben, bu, ben, beni koymak egoist bir yaklaşım değil. Kendiniz için bir şeyler yapıyorsunuz önce. Yeterli miyim acaba? Ben bu işi becerebildim. Neden kendiniz için yapıyorsunuz biliyor musunuz? Ortaya bir şey çıkardığınız zaman siz mutlu olacaksınız önce. Kendinizi mutlu edebilmek. Başardığınızı önce siz göreceksiniz. Siz göreceksiniz ki mutlu olacaksınız ve kendinize evet ben bu işi yapabiliyorum. Ya da Hı, ben bu işi yapamıyorum. Demek ki buralarda biraz benim eksiklerim var, handikaplarım var. Peki ben buna devam mı edeyim? Yoksa başka bir alana mı döneyim? Bu şekilde bir iç sorgulama. Yani acaba beğendim mi? Ay ne diyecek acaba yeterli bulacak mı ki hmm, acaba bu işi bir de bana vermezse ya sonu kötü olursa gibi düşünmek maalesef az önce söylediğim şeyleri yapmayı yani kişisel gelişmeyi önleyen bir handikap bir bariyer olabiliyor. Ben odaklı gelişime gitmek aslında yetersizliğin önüne geçmek için de belki bu bakış açısını geliştirmek önemli diye düşünüyorum. Ne söylersiniz siz? Öz değerinin farkında olması gerekir kişinin. Öz saygısına dikkat etmesi gerekir kişinin, ee, öz farkındalığını yaşaması gerekir kişinin, öz sevgi de diyebilirim. Yani hı hı. önce kendimi seveceğim. Hı hı. Ee, sadece yetersizlik ve işte değersizlik inancıyla alakalı değil. Ee, her türlü durumda, hayat yolculuğunda bana kendimi kötü hissettirebilecek olan e, durumlar öncesinde benim gardımı almam lazım. Tedbir almam lazım. Şimdi biri <gülüyor> karşıdan geliyor, saldırgan da biri belli. Elim kolum açık durur muyum yani? Belli ki bana vuracak geçirecek. Yani savunmaya geçersin değil mi? Ya oradan kaçarsın, ya biliyorsan işte e, bir iki işte kendini korumak için e, tedbir alırsın. Ben yedi sene karate yaptım böyle gidiyor <gülüyor> Karateci bir psikolog var karşınızda. <gülüyor> Bu örnekleri, e, şunu da söyleyeyim, e, evlatlarımıza e, yaşları küçükken, e, muhakkak bir sporun içerisinde olmalarını sağlayalım. ki e, beden kendi, ve ruh sağlığı için. A, aynen şey. öyle. Yani birilerini dövmek için gibi değil. adlanmasın. Ruh ve beden sağlığı için spor. Ama diyoruz. bakın şöyle. E, kişi, yani çocuklar, ben son iki senesinde karate hayatımın e, eğiticilik yaptım ve böyle yaşça gelen küçük çocukları da orada çok gözlemliyordum. Hı hı. E, çocuk kendini koruyabileceğine dair bir e, inanç sistemi geliştirmeye başladıkça hı hı. bu onu otomatik özgüven olarak da o yüzden böyle Kesinlikle. bir katkısı e, var değil mi? Bir Talk. enstrüman çalmanın, bir e, spor dalında olmanın, e, kendine bir hobi geliştirme. Hobisi olan insan da kendini gerçekten yeterli ve değerli hissedebiliyor. Kendine çünkü dönüp bakabiliyor. Kendi özüyle barışık olabiliyor. Evet. Peki Zeyra Hanımcığım ilerleyen e, da, zamanlarda dedik sorularınızı cevaplayacağız. Çok da ilerledi zaman. Başlayalım ben e, isterim ki adım adım insan. Sosyal medya hesabımız olan Instagram'dan sizin gelen sorularınızı iletiyorum Zehra Hanım'a ve bir soru cevabı başlayalım. Pekala isimsiz okuyayım Böyle daha sanki şeffaf olacak gibi. Kimse bana hiç müdahale etmedi demiş bir izleyenimiz. Ama ben kendimi değersiz ve özgüvensiz görüyorum. Bir de çalışıp emekli olmuş bir insanım. Bu neden kaynaklanıyor diye soruyor. Hı hı. Hayat yolculuğuna şey. kendine ne kadar yatırım yaptın hı. diye sormak isterim soruyu yazan kişiye. Ee, aslında hiçbir şey için geç değildir hayatta. Mesela şu an içinde olduğumuz bu pandemi döneminde daha dışarıdaki iş hayatımız ve ilişkilerimiz kısıtlanmışken e, çok güzel öğretici videolar var. Benim bir arkadaşım e, evde işte bir sosyal mecradan izlediği videolarla e, ork çalmayı öğrenmiş. Bir diğeri sulu boyayla şaheserler ortaya çıkarmaya başlamış. E, bir yerinden tutmak lazım, iyi hissetmek lazım ve hani belki süreci hızlandırmak adına şunu tavsiye edebilirim. Atıyorum kendisine ne iyi geldi işte e, evdeki boş kavanozların etiketlerini işte çıkartıp onların biraz altına biraz üstüne işte bir ip geçirdi. İçine birkaç çiçek koydu. Ee, bunları birazcık hızlı yapmasını ve onları böyle bir yerde sergilemesini, kendine göstermesini. Çünkü bizler gördüklerimizde de yani göz e, gö görerek de beynimiz öğrenir ve inanç sistemlerini yeniden Yapışır. kodlayabilir, geliştirir ya. O yüzden işte ne bileyim boya mı yapmaya başladı? Çöp adam bile olsa onları evinin bir yerini belirlesin. Mandallarla işte bir ipe assın ya da yapıştırsın. Hmm. E, ya da ne bileyim işte şu abajur mesela ben geç Geçenlerde böyle bir vaktim oldu. Ne yapayım, ne edeyim. Hoşuma da gidiyor uğraşmak. Ee, i̇şte penye ipleri aldım bir arkadaşla. Onları ördüm, ördüm, ördüm uzun uzun. Ee, sonra da silikonla i̇şte şöyle bir lambaderim vardı. Onun etrafına çevirdim. Yani kendi yaptığın bir şeyi görmek... İyi geliyor sana. O zaman bir virgül koyalım. Çok güzel ben biraz yayının sonuna saklıyordum ama tam da böyle senkron paralel olunca anlatmadıklarınızla çocuklarınızın değerli ve kendini yeterli hissetmesi için anneler sizlere sesleniyorum. Bu çok önemli bir şeydir. Bilmiyorum bir yerlerde duydunuz mu? Ben bunu şahit olduğum için bir şeylerde kendi çocuğumda, çevremde. Lütfen çocuklarınız resim yaptığı zaman o güzel buzdolaplarınızın üzerine asın. Evet. Bu çok önemli bir şey. Çöp adam çiziyor, araba çiziyor, bir kare yapıyor, bir şey yapıyor, bir şey üretti bakın. Zihni bir üretme, bir beceri. Ona bir değer katın ve o görsün. Bir şeyleri asmak çok önemli bir şeydir. <gülüyor> Neden ilk mezun olduğumuzda diplomalarımızı gidip çerçeveletip asıyorduk? Lise diplomalarımız, takdir, teşekkür belgelerimiz. Evet bir yer, bir dış kaynak bunu verdi ama benim yaptıklarım neticesinde aldığım bir şey bu. Yani ben bir şeyi kattım ortaya ve bunu hak ettim. Değil mi? Peki bu önemli bir de ben şuna çok inanıyorum. Ee, değerlilik hissi aynı zamanda evde albümleriniz, fotoğraflarınız. Ben bunu çok benim Aynen. için fotoğraf köşesi bambaşka bir şey. Ee, bu bunlar çok önemli. Nasıl baş edeceğiz belki diye kendinizi şöyle geçmişten albümlerinizi karıştırıp fotoğraflarınızı çıkarın. Nasıl bir hayat yaşadınız? Neler yaptınız? Ne kadar mutluydunuz? Bunlar çok güzel şeyler. O zamanlar böyleydim de şimdi böyleydim gibi bir kıyaslamadan dolayı söylemiyorum ama çocuklarınızın fotoğraflarını narsist bir kişiliğe götüren bir yapıdan bahsetmiyorum kararında ve tatlı bir şekilde. Bunları evinizde tutmanız, evinizde böyle bir köşenizin olması aidiyet hissini pekiştirirken değer ve yeter duygusuna da e, kesinlikle yatırım yapacak. Aidiyet hissinden uzak kalma, o aile yapısı içerisinde ya da her türlü ortamda aidiyet duygusunu yaşayamadıkça kişi kendini e, evet. değersiz ve yetersiz olduğuna daha çok inanıyor. Evet. Hızlıca geçiyor. cevap edeceğim. 5 dakika mı ne kalmış? Efendim bir diğer izleyimiz Tuba Hanım demiş. Merhaba, teşekkürler. Sorun mütevazi olmakla değersizlik hissi aynı olgu mu, farklı mı? Teşekkürler demiş. Biraz hızlı yapalım mı soru cevabı? Hı hı hı. Ee, yani o mütevazilik hani yine çok fazla alttan alma da karşımıza yetersizlik inancı olarak çıkıyor ee, en iyi işte insan olma çalışmaları çabaları da aman işte ben yaparım aman onu da hallederim aman şuna da koşarım işte insanlar benden yardım istemeden bir şeylerin ucundan tutma e, girişimlerimin altında yatan da değersizlik aslında inancım. Ama ben mütevazi insanların değersiz ettiğini düşünmüyorum yani bu farklı bir şey. Hı hı. Orada tam olarak neyi kastetti evet, o zaman? Mütevazi olmak, alçak gönüllü olmak, değersizlik. Al, alçak gönüllülük olarak değil de böyle hı hı. E, daha çok birileri sormadan, Hayır diyememek e, belki. ondan talep etmeden... Hani değersizlik inancının altında yatan pardon savunma mekanizmalarından bir tanesi her şeyin en iyisini yapmaya çalışarak ya da elde ettiği statüyle işte ne bileyim sahip olduğu arabasıyla bunlarla o değersizlik inancının işte bastırmaya çalışır ya onlardan bir madde de insanlara işte iyi görünme çabaları vardır. Eğer öyle bir şeyse çünkü fazla mütevazilikle karşımıza yine değersizlik inancı olarak çıkabiliyor. Aa, onun dozu çok. Önemli. Yoksa alçak gönüllü demek ne değil. demek? Zenginiyle, fakiriyle, işçisiyle, amiriyle değil mi? O ee, gönlünü böyle indirebilmek ve onları taşıyabilmek, alabilmek, sohbetine sofrasına oturtabilmek ya da onun sofrasına oturabilmek. Başka çok şey önemli olabilir. şeyler. Pekala, mutsuz hissediyorum demiş bir izleyenimiz. Değersiz hissediyorum. Ev hanımıyım. Lise mezunuyum. Çalışmadığım için kendimi yetersiz hissediyorum. Çocuğum yok. Boşanmaktan korkuyorum. Korkularım çoğaldıkça çoğalıyor. Özgüvenimi kaybetmeye başladım. Karmaşık bir durumdayım. Ne yapmalıyım demiş. Son sorumuz olacak sanırım arkadaşlar bu. Çünkü vakit daralmış. Kork korkunun, e, korkuların esiri olmamam lazım. Neyden? Korkar bir şekilde ona yanaşırım ya da onunla sınanabilirim e, aklıma şu an e, isim vermek istemiyorum ama birçok yazar geldi daha ilkokul mezunu iken e, onlarca roman yazan yani insanın ne mezunu olduğu önemli değil ki e, çalışmıyor olabilir ama ev içerisinde bir sürü şey üretebilir bakın dünyaya gelmemiz e, Gelmemizin ardında tek neden yok yani sadece e, birinin işte evladı olmak için birinin eşi olmak için birinin annesi olmak için için birilerinin işte öğretmeni olmak için ya da ne bileyim bir yerde çalışan olmak için e, bunlardan dolayı gelmiyorum dünyaya benim dünyaya gelişim daha kompleks daha bütün hani. Puzzle'ı düşünecek olursak eğer e, o puzzle'ın bir sürü parçası var. O bir sürü parça bir araya geldiğinde nasıl anlamlı oluyorsa ben de insan olarak hayatta birçok tarafım var, birçok yönüm var. Ben e, lise mezunu olabilirim, belki üniversite çok okumak istedim, okuyamadım ama benim bir sürü artılarım var. Kendine körleşmemesi gerekir insanın. E, kendi... Bedenindeki e, en küçük bile olsa artısı onları e, bulması gerekiyor. Çok merhametli birisin belki ne bileyim sokakta gördüğün işte kediye köpeğe kuşa e, duyarsız kalmıyorsun ve belki insanlar seni örnek alıyor. Bakın bu bile ne kadar büyük bir değer ve erdem e, kendimizin farkında olalım ve kendimize körleşmeyelim. Ah. Ve son cümlelerinizle hiç üzerine bir şey eklemeye bile hacet yok kendimize körleşmeyelim değil mi? Çok evet. teşekkür ediyorum Zehra Hanım. Artıcığım. Şahane bir yayında su gibi aktı ve bitti efendim uyarımı aldım. Ee, i̇nşallah bir başka programda bir başka konuyla bir başka adım adım insanla başka Zevkle. bir öyküyle yine ağırlamak isteyeceğiz. Sağ Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ve efendim bugün de biz aylan sürenin sonuna geldik değersizlik ve yetersizlik isine kapılanlara çare olmaya elimizden dilimizden ne geliyorsa e, gayret ettik ve efendim sizden gelen sorununa da yanıtlamaya gayret ettik ama süremiz bu kadar İnşallah bir başka adım adım insanla yine gelmeyi buluşmayı umut ediyoruz sizlere her zaman olduğu gibi en emin olan Allah'a emanet ediyorum hoşçakalın.